Değerli Açık Radyo Dinleyicileri Bir başka Hayal Tacirleri Programı'nda Sizlerle daha beraberiz ee, Bugün son derece yüklü bir gündemimiz var Bu gündemi e, Aslında hemen alsak can Daha sonra da çünkü bir yüksel bağlantısı gerçekleştireceğiz Evet dediğin gibi Türkiye ve Türkiye abi ilişkilerinin gündemi son derece yoğun Hızlı bir şekilde bakalım Maalesef Zonguldak'tan kötü haberler gelmeye başladı ee, 30 işçiden 28'inin cesedi bulundu evet. İkisi aranmaya devam ediyor ee, Çok ümit yok ama Yine de bekliyoruz. Et ihalesi bugün yapılacak ithal için. Geçen hafta bu konuyu konuşmuştuk Gümrük Birliği ve Gıda Güvenliği çerçevesinde. Bakalım ihalenin sonuçlarına göre belki yeni bir e, gündem meydana gelebilir. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde İran ve Brezilya arasındaki bu uranyum takası Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. Hı hı. Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu İran'daydı. Böyle bir zafer şeklinde bu yapıldı ama Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle Obama... ...bu durumdan çok memnun olmadığını dile Birliği getirdi. ve hatta Rusya da çok memnun değil bu Evet durumdan. yani bunu pek yeterli bulmadılar. Ya bunun sebebi de aslında şey... ...1200 kilo yani 1.2 ton... ...az zenginleştirilmiş... ...uranyum bir sene Türkiye'de depolanmak üzere... ...İran verecekmiş. Evet. Karşında 120 kilo... ...yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş... ...yani yüksek oranda zenginleştirilmiş... ...uranyum alacakmış. Ama bu zaten 1200 kilo uranyum... ...İran'ın... Uranyum stoğunun yarısıymış. Geri kalan yarısıyla zen kendi zenginleştirme çabasını, çalışmalarına devam edileceğini söylediği yani. yani bir göz boyama gibi algılanıyor. Evet şöyle. yani bu elinde kalan stok en azından bir nükleer silah yapmaya yeterli bir stok olduğu söyleniyor. Yani şimdi büyükleri diye, diyebileceğimiz Amerika'yı, Rusya'yı, Avrupa Birliği'ni memnun etmeyen böyle bir adımda Türkiye'nin bölgesel rol oynamaya çalışması tabii olumlu bir gelişme olarak değerlendirebilir. Ama üzerine kalmaz inşallah. Çünkü e, aynı bizim öyle bir yapımız da var. Evet. Neyse bakalım onu da zaman gösterecek. Yine Tayyip Erdoğan başbakanımız Atina'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi geçtiğimiz hafta içerisinde. Burada benim bir yorumum var. Daha doğrusu hani etrafta okuduklarımdan çıkardığım bir analiz. Türkiye burada bir abilik rolü üstlenmeye çalışıyor sanki. Yani Yunanistan içerisinde olduğu krizden... Hareketle böyle bir abilik rolü üstlenmeye çalışıyor gibi değerlendirebiliriz bunu Haluk Bey'e de sorarız telefon bağlantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde AB reformları var özellikle gıda güvenliği başlayanın açış kriterlerinin yerine getirilmesi için. Romanya'da gösteriler var. 89'dan bu yana olan en büyük gösteriler oldu söyleniyor. Bunlar kemer sıkma politikalarına karşı yine Yunanistan'dakine benzer. Evet AB bayağı çalkalanıyor. Geçen hafta da Yunanistan'da benzer şeyler olmuştu. Evet diğer konulara istersen programın ilerleyen dakikalarında bakalım. Haluk Nuray'la bağlantımız hazır. Haluk Bey merhaba. Merhaba. Ee, Haluk Bey AB gündemi son derece yoğun. Her gün farklı haberler geliyor Almanya, Fransa, işte Romanya, Yunanistan gösteriler var. İşte AB yeni yapılanmalara, yeni bazı regülasyonlar, direktifler çıkartmak için uğraşıyor. Neler oluyor AB'de şu anda? Kriz nihayet <gülüyor> AB'yi de vurdu diyelim çok bilinen terimiyle. Gerçi Türk kamuoyunda daha çok bir Yunan krizi, Yunanistan'da bir kriz var gibi ...algılandı mı aslında AB ve Euro krizi yaşanan... E, ...bunun sancısını çekiyorlar tabii... ...Euro'ya geçtiklerinden beri e, adeta bir cennet gibiydi... ...bütün dünyada atmosfer olumluydu... ...dolayısıyla hiç sancısını yaşamadılar... ...kriz geçirmediler... ...nihayet e, bütün o sıkıntılar birikti, birikti, birikti... E, ...dünyanın o parlak havası içinde hissedilmeyen e, farklılıklar ortaya çıktı... Bunun patlamasını yaşıyorlar. Şimdi eksiklikleri görüp gidermeye çalışıyorlar tabii. Giderilecek de ama önemli ve ciddi bir kriz yaşanıyor şu anda. Yani AB'nin şu bu ana kadarki kazanımlarını yani Euro'yu ya da kurumlarını dahi riske atabilecek ciddilikte bir kriz. Öyle yabana atılacak ...çapta değil yaşanan şeyler. Peki, Peki Haluk, Haluk Bey bu Avro ile bağlantılı olarak... ...üye devletlerin aldığı önlemler veya Almanya'nın... Tek, ...tek başına aldığı önlemler, önlemler siyasi, siyasi birliği tehlikeye, tehlikeye, atıyor tehlikeye atıyor... ...şeklinde yorumlanabiliyor. AB'nin geleceği açısından bu siyasi birliğin tehlikede olduğu söylenebilir mi? Bence tam aksine siyasi birliği daha da güçlendirmekten başka... ...çareleri olmadığını görecekler. Bu krizden tek tek çıkmaları artık mümkün değil... Yani şu ana kadar elde ettikleri kurumsal yapıyı feda etmeden e, tek tek tedbir almaları mümkün değil. Bana kalırsa çok önemli iki ders çıkıyor bu krizden. Bunun birincisi parasal birlik olmadan ekonomik birlik olmaz. Yani bunları şey, parasal birliği yapalım ekonomik birliği yapalım ayrı ayrı yürütelim diye bir şey yok. Parasal ve ekonomik birliği iç içe birlikte yapmak zorundalar. E, ve koordinasyonu artırmak zorundalar. Bu birinci ders. İkincisi çıkardıkları ders de şu biraz rehavete kapılmıştı Avrupa Birliği. Şunu anladılar ya çok ciddi bir yapısal reform kararı alacaklar değişecekler ya da başkalarının aldığı kararların sonuçlarına katlanacaklar. Avrupa şunu daha ciddi olarak hissetmeye başladı. Artık dünya Avrupa'nın etrafında dönmüyor. Evet. Eskiden halletmek daha kolaydı bu tür sorunları. Dünya Avrupa'nın etrafında dönüyordu. Bir tek dolar vardı para birimi ülkelerin kendilerini ayarlama imkanları vardı. Şimdi öyle değil. Dünyadaki merkezlerden sadece birisiniz Diğerlerinin kararları da sizi eşit derecede etkiliyor. Şimdi bunun farkına vararak yeni tedbirler almaları lazım. Ee, bunu yaşıyorlar. Bir de şu var daha genel manzaraya bakalım. Bakın Bir adım geri gidelim. 2008 yılına şu krizi bir hatırlayalım. Neden çıktı kriz? Çok kısaca anlatacağım. Hiç detaya girmeden bakın. Özel finans kurumlarının gerçekte var olmayan değerleri, ellerinde var olmayan, gerçekte olmayan kaynakları harcamalarından çıktı değil mi? Evet, bunu evet. harcadılar açgözlü şekilde ve kriz çıktı. Peki krize ne çözüm getirdi dünya? Dediler ki bu sefer kamu elinde olmayan parayı örtsün bunların zararlarını kapatsın. Kamu bir takım paralar taahhüt etti. Bütün devletler. Çok büyük paralar. O batan paralardan daha büyük paralar belki. O da yoktu ortada. Buna Ama garanti önceden, şeklinde verildi. Garanti şeklinde bir şekilde taahhüt edildi. Ortaya atıldı. Böyle bir para dağıtıldı. Arkadan yaptıkları hatayı gördüler. Şimdi exit strateji dediler biliyorsunuz. Çıkış stratejisi ne yapalım? Bu paraları ...toplayalım tekrar geriye. Bunu toplayalım derken... E, ...kriz başladı. Şimdi AB yeniden ne yapıyor? Yeni bir garanti fonu. Gene olmayan bir para. Yani gerçekte var olmayan. Yer. Sürekli bir fasit daire içinde... ...olmayan paralar harcanıyor. Neyle karşılanıyor bu? Dış borçla. Her devlet borçlu. Kamunun büyük borcu var. Bugün daha... E, ...bir çalışma vardı. İsviçre'de... ...bir kurum. İsviçre'de yapılmış... ...herhalde. Ne diyor? G20'nin... ...borçlarını %60'lar düzeyine... ...makul düzeylere indirebilmesi için... ...2084 yılına kadar süre görüyor. Yani 2084 yılına kadar ancak denge sağlanabilecek diye. Bu kadar büyük bir borç krizi var. E şimdi bu borç borçlar birikti birikti. Yeni paralar tarih edildi. Bu da borç. E şimdi bunun bedelinin ödenme zamanı geldi. Para Köpük yaptığı zaman gelir dağılımında en üst dilimde olanlar yararlandı bundan. En alt dilimler ya çok az yararlandı dolaylı olarak ya da yararlanamadı. E şimdi tedbir alma günü geldi... Tedbir alma günü gelince ne olacak? Vergi artışı şeklinde olacak bu ya da harcama kısıntısı şeklinde olacak. Her ikisi de kime vuracak? Herkesi. Yani alt gelir gruplarında vuracak. İşte sosyal şey de buraya geliyor. Yani neden Yunanistan daha sokaklara dökülüyor? Romanya'da neden dökülüyor? Artarak devam edecek. Çünkü Avrupa'daki herkes yani sokaktaki adam artık reel gelirinin düşmesini yaşayacak. Uzun süredir görmedikleri bir şey üreye geçildiğinden beri reel gelir sürekli artıyordu. Hiç alışık Durular olmadıkları durum. bir durum. Tabii hiç alışık olmadıkları bir durum. Birdenbire reel gelir düşmeye başlayacak. Artı ileri bakışta çok parlak değil. Başka rakipler var. Onlar artırıyor. Onlar iyi duruma doğru gidiyor. E, dolayısıyla Avrupa'da bir sosyal patlama var. E, peki çare diyorsunuz. Avrupa'nın sosyal politikasına bakıyorsunuz. AB'nin sosyal politikası vergi politikasına eşiğe şey değil. Yani gelir dağılımına hakkını değiştirecek tedbirler almanız lazım. Oysa AB'nin sosyal politika adını verdiği politika bu konuda hiçbir tedbir içermiyor. Sosyal politika daha çok işte cinsler arası eşitliği sağlayalım, iş yeri güvenliğini sağlayalım, işçilerin haklarını garanti altına alalım vesaire bunun üzerine yoğunlaşmış. E, gelir dağılımı bölümünü hiç düşünmemiş AB'nin yani ortak bir politikası yok. Şimdi o kısım üye ülkelere kalıyor. Tek tek üye ülkeler ne yapacak birbirinin paçasını ee, ...göreceksiniz bundan sonraki ilk adımı AB'nin sosyal politikayla bu vergi politikasını içe geçecek adımlar atma noktasına gelecekler. Yani mantıklı tek adım bu. Çünkü bu sosyal patlamayı beklenen sosyal patlamayı engellemenin tek yolu bu. Gelir dağılımı tedbirleri almak. Ee, o yola doğru gidecekler şimdi. Peki Haluk Bey, bahsettiğiniz çok derin konular tabii ama AB 2005'ten beri de çok büyük bir dönüşüm sürecinin içinde. Yani işte önce anayasa süreci, daha sonra işte bu dönüştüğü Lisbon Antlaşması oldu. Bunu yapacak enerji, irade, bu yeni meydan okumalara karşılık verebilecek enerji ve irade AB'de mevcut mu? Bu bir. İkincisi, böyle bir durumda AB'nin genişleme süreci ve özellikle Türkiye'nin üyelik müzakereleri nasıl etkilenir? Şimdi 27 ülkelik bir AB'de hakikaten bu dediğiniz siyasi irade konusu çok zor. Ama e, muhtemelen gene Almanya, hatta Fransa'nın da daha zayıfladığı bir Almanya'nın başı çekmesiyle olacak ya yani. Ya zaten dikkat edin e, tedbirlerde de Almanya başa çek, çekiyor. E, sosyal alandaki tedbirleri kısıtlama tedbirlerini Almanya diğerlerinden önce almaya başlıyor. Mesela Yunanistan daha yeni ücretleri düşürme kararı alıyor değil mi? <gülüyor> emeklilik fonlarını düşürme, emeklilik gelirlerini düşürme. Almanya bunu bir buçuk sene önce başladı. Yani e, Almanya, e, Avrupa'nın gerçek itici gücü olan Almanya burada attığını başına toplar ve diğerlerini de içine çekecek kararları vermeye devam eder. Daha da doğrusu Yükün yükü çekmeye karar verirse e, bu siyasi irade ortaya çıkacak mutlaka. Diğerleri de takip edecekler başka. Çare olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla bir siyasi iradeden ziyade bir zorunluluk ve Almanya'nın tavrı çok belirleyici olacak. Burada. Peki burada çok, çok küçük bir soru, bir soru daha da ekleyeyim Haluk Bey. İngiltere takip var. edecek bir mi bu gelişmeleri? İngiltere, şimdi şöyle, Almanya çok en baştan beri zaten AB'nin kuruluş amacı benim bana kalırsa Almanya'nın o birinci ve ikinci araştırma yapacağını artık bir daha yapmamasını sağlamak. Yani Almanya'yı bir birlik içinde lider haline getirdi. O Almanya da baştan beri kendi menfaatini bunun içinde gördü ve hakikaten hem Euro'dan hem Almanya hem genişlemeden hem bütünleşmeden hep Almanya faydalı çıktı. Yani bunu bütün Alman siyasetçisi, Alman siyaseti baştan beri bunun farkında olarak hareket etti. Buna mukabil İngiltere hiçbir zaman böyle görmedi. Yani İngiltere Avrupa'nın bütünleşmesi benim de lehimedir ben de be, Avrupa büyürse, bütünleşirse, derinleşirse ben de büyürüm, zenginleşirim demedi. Demediği için bundan sonra da demeyecektir. Ben bu kararı İngiltere'yi aynı şekilde etkileyeceğini ve bu durumun İngiltere'yi aynı şekilde etkileyeceğini düşünmüyorum. İngiltere daha çok transatlantik bağlısı içinde gene kendine bir çözüm arayacaktır ama bağlarını koparmadan çok yakın kalarak. Yani AB içinde bir bölünme, en azından fiili bir bölünme söz konusu olabilir. Bir bölünmeden ziyade bugüne kadar olduğu gibi nasıl oluyordu? İşte bir Almanya bir ortak politik uyguluyordunuz. Sosyal çartır diyordunuz. Sosyal şart diyordunuz. İngiltere dışında kalıyordu. Euro'nun dışında kalıyordu vesaire. Bunun gibi bundan sonraki özellikle finansal sistemi etkileyecek bir takım tedbirlerin de dışında kalmayı tercih edebilir. Finans merkezi olduğunu da düşünürseniz dünyanın bunların da bir takım şeylerin dışında kalır ama böyle zaten yani böyle kopma ben AB'nin dışına çıkıyorum anlamında değil ama muhtemelen bugüne kadar yaptığı gibi işine gelmeyen noktalarda yine dışında kalmayı sürdürecektir. Peki tüm bu gelişmeler Türkiye'nin üyeliğini biraz daha öteleyecek Türkiye, mi? Yani Türkiye'nin üyeliğin zaten ortada bir şey var mıydı ki ötelesin? Zaten ötelenmişsiniz. Evet, daha nereye ötelesin? Yani Bilemiyoruz ki belki de tersi çalışır. Ama Türkiye'nin çıkaracağı dersler var diyorum ben buna. Yani Türkiye şu anda ...şöyle bir rehavete kapılmıştır. İşte AB bile böyle duman oldu mu oldu ...biz çok iyi durumduydu. İşte 2001'de e, aynı krizi daha erken yaşamış olmanın... ...avantajıyla biz onlar gibi olmadık... ...onlara ders veriyoruz hatta... ...gibi şeyler çıkıyor. Aslında çıkarmamız gereken şey şu... E, ...euro gibi... Almanya, e, ...dolara karşı işte... E, ...4-5 sene içinde %60... ...70 değer kazanmış bir para birimi bile... ...bir anda nasıl sarsılabiliyor yapısal tedbirleri almakta biraz gecik, geciktiğiniz saattirde Almanya bir, gibi bir devin sürüklediği yapılar çökme noktasına gelebiliyor. Dolayısıyla çok kırılgan. Yani Türkiye'nin şu anda göreceli olarak avantajlı e, kendine böyle övme payı çıkardığı durumu çok kırılgan olduğunu kabul etmemiz lazım. Dünya o kadar çabuk değişiyor ki her şey. Dolayısıyla Türkiye'nin bunun rehavetine kapılıp yapısal reformları durdurmaması lazım. Türkiye'nin de reforma devam etmesi, onlardan ileride görüyorsak şu anda kendimizi bu ileri pozisyonumuzu devam edecek bir kere yapısal tedbirler almamız lazım. Finans alanında, e, vergi alanında ve sosyal e, politikamız anlamında mutlaka yapmamız lazım. İkincisi biraz daha uzun vadeli bakıp hep bunu vurguluyorum son zamanlarda. ...üretim, üretim, üretim, dünyada tekrar öne çıkıyor. Şu soruyu sorup bunun etrafında biçimlenecek bir ekonomi politikası yapmamız lazım. Biz 2020 yılında ne üreterek dünya pazarlarında var olacağız, dünyada var olacağız? Ne üreteceğiz, ne satacağız dünyaya? Bu sorunun cevabını bugünden verip çalışmamız lazım. Bu yapısal yapalım derken de buna, buna götürecek yolun taşlarını döşemeyi kastediyorum. Yani Türkiye bu dersi çıkarmalı bence. Yoksa kısa vadede işte onlar battı, biz çok iyiyiz, Yunanistan'a ders veriyoruz. Almanya işte bizi çağırdılar, AB ekonomi bakanları bize yol gösterin dediler falan. Yani hoş ama çok da şey değil, abartılı gözüküyor bana bu tür değerlendirmeler. Evet, Haluk Bey son bir sorum olacak size kısa. Ee, bu AB'nin atması gereken adımlardan bahsediniz. Aslında bir nevi acı ilaç içmesi gerekiyor AB'nin ve AB vatandaşlarının tüm tümünün bundan etkileneceğini söylediniz. Bugüne kadar AB'nin hep avantajlarından faydalanmaya alışmış olan e, Avrupa komu oyları bu durumdan nasıl etkilenir? Birliğe destek azalır mı ve bunun sonuçları ne olabilir? Muhtemelen başlangıçta azalacak. E, nasıl algılıklarına bağlı? Yani bunu milli devletlerini mi sorumlu tutacaklar yoksa AB'yi mi? Burada ince bir durum var. E, şimdi biliyorsunuz bu euroya geçtikleri zaman şöyle bir durum söz konusuydu. AB'nin ülkelerini AB ülkelerinin o dönemki para birimlerini ve ekonomik durumlarını bir parantez içine aldılar. Bu parantezin bir kısmı, yukarıdan aşağı bir parantez gibi düşünün, bunun üst kısmında Almanya vardı, Hollanda vardı, i̇şte birkaç ülke vardı, bir de alt, altta olanlar vardı. Ortalarda bir yerde euro değeri tespit ettiler, üst taraftaki ülkeler ya da ilerideki ülkeler lokomotif gibi diğerlerini çekecek ve bu parantez yavaş zaman içinde... Daralacak yani bunu bir tren ya da gibi düşünürsek vagon sayısı azalacak. Giderek ülkeler birbirine yaklaşacak ekonomik olarak, ekonomik politikaları olarak diye bir varsayım vardı euro kurulurken. Maalesef bu olmadı. Şimdi giderek Katar büyüdü. Hem ülkeler eklendiği için hem ülkeler arasındaki farklar büyüdüğü için. Şimdi şimdi bunun sancısını yaşıyorlar. Yeniden yapmaları gereken şey bunu bir araya getirmek. Hmm. Bu arada acı ilaç kim tarafından verildi sorusu önemli. Bir de ülkelerin hakikaten ortak kararlara uyma ve koordinasyon sağlamaya ne kadar meyilli olduktan önemli. Bazı ülkeler bozabilirler bile. Yani e, bu fark açıldığı bu Katar ya da parantez büyüdüğü ölçüde zorluk çekeceklerdir. E, bunu hızla kapatabildikleri parantezi küçültebildikleri ölçüde de başarılı olup bu sosyal patlamayı da, şikayetleri de anti-AB bakışları da azaltabileceklerdir. Şu anda artık şu andaki liderlerin e, basiretine kalmış. Karar alıcıların basiretine kalmış bir nokta. Kesin bir şey ön bulunmak mümkün değil bu konuda. Çok teşekkür evet. ederiz Haluk Bey. Tecrübelerinizi evet. ve bilgilerinizi bizle paylaştınız. Evet. Görüşmek Çok üzere. Diliyorum size. Teşekkürler. Evet şimdi kısa bir parça arası verelim. Sonra devam edelim kaldığımız yerden. A plastic For a fake Chinese rubber plant Evet, Radiohead The Bands albümünden Fake Plastic Trees isimli parça geldi. 95 senesinde Bayağı olmuş bu albümde çıkalı. E, parça da ilginç aslında. Yani e, sanıyorum o dönemde e, İngiltere'de yapılması planlanan bir e, yapı projesi ile ilgili işte e, bir tepkinin dile getirildiği bir parçaydı. Aslında bu Pasifik'e yayılmakta olan petrol olayında göz önünde bulundurduğumuzda bayağı e, konumuzla ilgili oldu diyebiliriz. Evet aslında çok e, yani doğru bir yerde denk geldi diyebiliriz. Dediğin gibi bu petrol sızıntısı akıntıya da kapılmış ve Küba'ya kadar ulaşabileceği söyleniyor şu anda. Yani çok ciddi bir boyuta gelmeye başladı. Nasıl önlemler alınacak? Neler yapılacak? Merakla Hiç izliyoruz. Hiçbir şey bilmiyor. Ya çok yani e, böyle mide bulandırıcı söylentiler de var. BP'nin bunu önceden e, hesap edebileceği hükümetin bu hesapları bildiği, Amerikan hükümetin ve bu hesapları bilmesine rağmen sesini çıkarmadığı. Hani olmazsa da kurtuluruz şeklinde baktı. Sabah söylemeye. açık gazetede duydum ben de. işte bu petrol kuyusunun derinliği 1200 metredeymiş galiba ve bunu biliyorsun kapatamıyorlar hani haftalar oldu artık. Sızıntıyı bir şekilde tıkayamıyorlar. Ama BP aynı zamanda 10 bin metrede başka bir kuyu açmak için yeni izin almış. Hani acaba orada bir kaza olursa hakikaten açık dile getirilmişti. Nasıl durdurulacak veya bir şey olur mu? Neyse bunlara çok girmek de istemiyorum. Hakikaten çok can sıkıyor. Zaten bu sabahtan beri aldığımız kötü haberler bize yeter. İstersen evet. gündemimizin diğer maddeleriyle Gündemimizin diğer maddesi yine e, hani benzer bir konudan. Çevre ve iklim değişikliği konusundan. Son bir yılda krizle bağlantılı olarak Avrupa Birliği'nde yani komisyonun hesabı bu. Sera gazı salınımının yüzde azaldı ifade evet. edildi. Şimdi e, geçen seneden beri aslında seninle konuşuyoruz burada. Hı hı. Konuklarımıza da çok yönelttik. Temel bir soruydu bu. Acaba bu küresel mali kriz çevre politikalarının desteklenmesi gibi bir sonuç doğurabilir mi? Yani bu %12'lik değişiklik belki bunun tam bir göstergesi olmaz ama yine de acaba böyle bir pembe tablo çıkartabilir mi? Nasıl bir şey çıkar? Bana sorarsan ki soruyorsun <gülüyor> işte söyleyebileceğim <gülüyor> şu e, tabii ki kısa vadede e, çevre Olumlu etkilendi bu krizden. Şu açıdan işte serer gazı salımları düştü. Sanayide işte kapasite e, atıl olmaya başladığı zaman. Dolayısıyla işte üretim azalmaya başladığı zaman düştü. Ama e, bu kalıcı bir çözüm değil. Bu çok yani bu bir çözüm değil hatta. Bu sadece bir kısa dönemli bir e, kısa vadeli bir fenomen diyebiliriz bunun için. E, asıl sorun... Nasıl bir üretim? Üretim yapacaksak hani Haluk da bahsetti telefon bağlantımızda işte ne üreteceğiz? Bunlar çok önemli hakikaten planlar. Nasıl üreteceğiz? Ne şekilde üreteceğiz? Ne üreteceğiz? Nasıl tüketeceğiz? Bütün bunların hakikaten tekrar gözden geçirilmesi gerekecek. Yeşil teknolojiler diyoruz. Yeşil ekonomi diyoruz. Bunlar çok önemli. Mesela örneğin e, bu konuda da ilginç bir e, e, e, eğilim var dünyada. Planlı ekonomilerin nispeten daha kolay bu geçişi yapabildiğini görüyoruz. Örneğin Çin ve ABD'nin aldığı, e, attığı adımları bu konuda karşılaştırdığımız zaman Çin'in bir adım önde olduğunu görüyoruz. Örneğin tabii ki yani bu çok müthiş işler yapıyor anlamında değil tabii. çevreyi korumak adına ama... Hani öyle bir karşılaştırma yapıldığı zaman böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz ama tabii ki bu, bu tarz sere gazı salımlarının azalması çok kısa vadeli olaylar. Olaya bakış açımız değişmedikçe, üretim biçimlerimiz değişmedikçe uzun vadeli kazanım elde etmek mümkün değil. Evet ben senin söylediğim bir noktaya çok katılıyorum Haluk Bey. Hani üstüne basa basa üretim, üretim, üretim dedi. Hı hı. E bizim de üstüne basa basa tüketim, tüketim, tüketim dememiz gerekiyor. Yani tüketin anlamında değil de tüketiminize dikkat edin anlamında. E zaten hani bu gene Haluk Bey'in konuşmasından yola çıkarak söyleyebileceğimiz bir şey. Yani olmayan paralar değil mi? Hani krizi getiren evet. de ve krize çare olarak öne sürülen paketler de hep olmayan. olmayan. Garanti edilen paralar işte şu kadar destek verilecek. Hani ortada böyle bir şey de yok. O laf olarak söyleniyor, bağlanıyor. E bütün bu tüketim fasit... ...dairesi aslında bunun üzerinden... ...kurulmuş bir daire... ...baktığımız evet. zaman... ...işte o... Hani ...krizden sonra bu sistemde... ...tüketmek değişiklik... için borçlanıyoruz... ...devletler aynı şekilde... ...o şekilde onu desteklemek... ...bu politikaları desteklemek için borçlanıyorlar... ...ve sürekli büyüyen borç tov var... ...hani... E, ...bu... ...kuyunun suyunun nereden geldiği belli değil... ...ve... E, ...mutlaka... E, ...dünyanın hayrı için... ...dünya derken aslında... ...insanlıktan bahsediyorum... Çünkü sonuçta e, biz yaşıyoruz. Yani, e, hani bin tane nükleer bomba da patlasak en azından bir kara fatma canlı hayat devam edecek bir şekilde. Ama insanlığın devamı için bunların hepsini gözden geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet biraz daha siyasetin kendisine dönersek. David Cameron yeni e, İngiltere Başbakanı'nın ilk dış gezisine Nicolas Sarkozy ve Angela Merkel ziyaretine ayırdığını görüyoruz. Ki yani diplomatik olarak ilk ziyaret her zaman önemlidir belli bir mesaj vermek için. Yapıları nasıl ki işte Barack Obama... Dünyanın bu bölgesini ziyaret etmişti. Türkiye'nin de içinde olduğu bölgeyi ziyaret ederek bir mesaj vermişti Mısır'da, Türkiye'de, Çek Cumhuriyeti'nde. Ee, acaba bu İngiltere'nin Avrupa bütünleşmesine ve Avrupa'nın içinde olduğu krize çözüm bulma çabalarına bir adım yaklaştığını veya biraz destek vereceğini gösterebilir mi? Haluk Bey kesinlikle öyle bir şey olmayacağını söyledi ama... Bence bu David Cameron'ın ziyaretleri seçim öncesinde ve hatta seçimden hemen sonra Muhafazakar Parti'nin ortaya çıkan bu biraz AB karşıtı e, politikalar veya manifestolar ortaya çıktı biliyorsun. E, biraz onların etkisini yumuşatmak, Muhafazakar Parti'nin e, AB'ye bakışını netleştirmek aslında... ...çok da karşı olmadığını ortaya koymaya yönelik... ...biraz ortamı yumuşatmaya yönelik ziyaretler olduğunu düşünüyorum bence. İtalya'ya baktığımızda da... ...İtalya'da da yine bu küresel krize ve Avrupa'nın içinde olduğu krize bağlantılı olarak... ...önümüzdeki iki yılda... ...kamu harcamalarının 27.6 milyar euro kısılması planlanıyormuş. Yani ciddi bir rakam hem de iki yıl içinde önemli bir rakam. Ama hani Almanya'nın aldığı önlemlerle birlikte düşünüldüğünde... ...genel olarak hani refahı yükseltebilmek veya sosyal devletin imkanlarını güçlendirebilmek için... Öncelikle harcamaların biraz kısılması, e, halkın o yaşadığı standartların belki birazcık fakirleşmesi erişmesi. değil mi bütün Avrupa? Nın? Evet, yani bu da e, dolaylı olarak üretim tüketim yapılarında ciddi değişiklikler gerektirecek ve Avrupa'da nasıl kabul ettirecekler tabii, tabii e, nasıl kabul edebileceklerde önemli. önemli bir şey. E, Avro'nun ve Avrupa Birliği'nin içinde olduğu krizi konuştuk. Sanırım daha da uzun uzun konuşacağız buna. Konuşacağız. Aslında bıraksalar bugün de konuşurduk. Ee, ama sanıyorum programımızın artık e, bu zamanı geldik. geldi. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. İyi günler. Leopoldua, Leopoldua. Hayat hacilleri. Pour on est Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özel.